Perişan FM, Perişan FM. Türk Radyo'dan Türk Radyo'dan Türk Radyo'dan. Perişan efendim. efendim. Türk Radyoları, Radyoları, Radyoları, Radyoları, Radyo'larının tek arkadaş öbürkü komedi program Perişan Femi'nin yap geri bir bölümünden daha sevilir, saygılar, öpücükler. Dinleyiciler Son zamanlarda ülkemizde şüpheli çanta olaylarında artış yaşanırken vatandaşlar çanta gördükleri yerde hemen polisi arar oldu. Yaşananlar sanki bir Amerikan polisi filmi Nasıl mı? <gülüyor> dinleyin, dinleyin, dinleyin. Bütün ekiplerin dikkatine son zamanlarda şüpheli paket olaylarında artış var. Bütün ekiplerin dikkatli olması önemli rica olunur. 3552 x gama 555353 konuşuyor. Mesaj anlaşıldı merkez şu anda devreye geziyoruz tamam. Ee, kolay gelsin 3552 x gama 555 Hey Muharrem dostum, bak şuradaki çantayı görüyor musun? Hangi çantayı dostum? Hangi çantayı olacak dostum ha? Şu dükkanın önündeki çantayı tabii ki. Evet görüyorum dostum ne var? Hey dostum anlasana ha, bu buradan üçüncü geçişimiz ve çanta iki saattir orada kimse gelip almadı. Bence bu şüpheli bir çanta ve içinde de bomba var dostum ha. Hey Muharrem manyak mısın dostum ha? Ne şüpheli çantası dostum? Kör müsün o dükkan çantacı dükkanı? Adam satılsın diye çantayı dükkanın önüne koymuş dostum o kadar. Valla ben inanmıyorum tamam mı bence oradaki çantaların hepsi şüpheli hemen polisi arayalım dostum Demek polisi arayalım ha doğru ya biz güreş takımıyız dostum hey dostum unuttun mu biz polisiz ha Hem <gülüyor> de bomba imha uzmanı polisleriyiz hey bugün senin neyin var dostum ha Senin problemin ne dostum biliyor musun bence fazla Amerikan polisi filmleri seyrediyorsun ha Lanet olsun dostum sanki sen seyretmiyorsun Hey dostum. cehennem olasın beni dinle Öncelerde merkez karakoluna bir bomba ihbarı gelir. Alo polis imdat mı? Yoo ben polis Emine. <gülüyor> ya ben polis imdat beyi aramıştım. Beyefendi polis imdat polisimizin vatandaşa verdiği bir hizmettin adı. Aynı alo zabıta gibi. 112 acil servis gibi. Tamam imdat bey olmasa da olur. Şey diyeceğim <gülüyor> burada şüpheli bir çanta var da haber vereyim dedim. Anlıyorum beyefendi. Neyinden şüphelendiniz çantanın? Çok şüpheli hareketleri var. Böyle siyah kalın bir pardüsü giymiş... ...sağa sola şüpheli şüpheli bakıyor. Beyefendi... ...dalga mı geçiyorsunuz? Çanta pardüse giyer mi? Sizi asasız ihbar vermekten tutuklatabilirim. <gülüyor> ya polis bacım neyinden şüpheleneceğim? Birliğin çanta işte. Çanta saatlerdir burada duruyor. Kimse almadı. Biz de şüphelendik size haber verelim dedik. Pekala. Adresi verin uzmanlarımız hemen geliyor. Çınar Caddesi, Kavak Sokak, numara 321/23. 321. Bütün ekiplerin dikkatine. Kızılay'da şüpheli çanta ihbarı. En yakın uzman ekibi olay mahaline. Hey Muharrem dostum, bu şüpheli paket ihbarlarından bıktım anlıyor musun? Haklısın dostum. Neredeyse kibrit kutusunu bile şüpheli paket diye ihbar edecekler ha. Evet dostum. Bütün ekiplerin dikkatine, bütün ekiplerin dikkatine. Küçük Esat Caddesi'nde şüpheli kibrit kutusu ihbarı yapıldı. En yakın ekip olay yerine. <gülüyor> Ve söz konusu ekip olay mahalline gider. Buranın derhal boşaltılmasını istiyorum tamam mı? Sayın vatandaşlar şu beli paketin etrafını boşaltalım. Biraz hava alsın lütfen. Tamamdır dostum hava ve zemin bomba imha etmeye müsait. Hemen imha edelim şu lanet olası bombayı ha. Dur be oğlum önce bir bomba imha elbisesini giyelim tamam mı? Ben bomba imha elbisesini giymeye gidiyorum. Sen burayı sakinleştir dostum Bak. ...ve söz konusu ekip artık bombayla baş başadır. Evet dostum gerçekten paket şüpheli duruyor. Uzaktan kumandalı bomba olabilir. Dur bakalım açalım şunu. Aha! İçinde mavi ve kırmızı kablo duruyor dostum. Saat sesi geliyor. Demek ki saatli bomba. İyi de saati nerede bunun? İşte, işte saat burada. Vietnam'dayken de böyle bir bomba ihma etmiştim dostum. Kırmızı kabloyu keserek etkisiz hale getireceğiz. Bence kırmızı değil, mavi. Hey dostum, bu benim uzman kalanım tamam mı? Ve kesinlikle mavi diyorum. Hayır lanet olası, bence kırmızı kablo tamam mı? <gülüyor> Belki de haklısın dostum ha. En iyisi kırmızı kabloyu keselim dostum. Ya ben var ya aslında emin değilim ha. Dostum sanki kırmızı değil de mavi gibi. Evet evet. Kesinlikle mavi kabloyu kesmeliyiz. Çünkü filmlerde dikkat et, hep mavi kabloyu kesince bomba etkisi hale gelir ha. <gülüyor> Belki de haklısın dostum. Tamam, mavi kabloyu kesiyorum. Tamam kesme, ee, kes, kesme kesme. Ee, ya kırmızıysa Bruce Willis'in Zor Ölüm 3 yani 3 filmdeki kırmızı kabloydı ha. Hey dostum bana ne Bruce Willis'ten ha? Ya ne yapıyorsun kız burada? <gülüyor> hey dostum kör müsün ha? Sence yemek yapıyor gibi mi duruyoruz ha? Hayır, yemek yapmıyoruz. Neden? Çünkü burada bir şüpheli çanta var ve biz de onu imha ediyoruz. Hey lanet olası, neden çekip gitmiyorsun ha? Ne hey dostum, kafayı mı kız ha? Bu çanta şüpheli falan değil, tamam mı? Bu çanta benim, benim. Senin çantan mı? <gülüyor> Demek bombacı sensin dostum ha? Bombacı mı? <gülüyor> Valla bombası kız ha. Ne bombası adamım? Ben elektrikçiyim, çantamı burada unutmuşum da. Hey lanet olası, bu aptal çanta için saatlerdir burada uğraşıyoruz tamam mı? Ve kahramanımız gelip bu çanta benim diyor. <gülüyor> Bence burada şüpheli çanta filan yok. Esas iki tane şüpheli polis var. Hey dostum, adam doğru söylüyor galiba. Çantayı verelim gitsin. Hey lanet olusu nereden bilelim bu çantanın bu adamın olduğuna? Peki söyle bakalım dostum, çantanın kızlık soyadı ne <gülüyor> Nasıl espri dostum? <gülüyor> Çok komik dostum. <gülüyor> Artık çantamı alabilir miyim ha? <gülüyor> Hayır dostum, önce söyle bakalım. Çantanın içinde ne var ha? Kırmızı ve mavi üç metre kablo, bir elektrik saati ve iki teknik alet. Berisham <gülüyor> FM Berisham FM, Perişan F F Türkiye, FM. Radyolar. Türkiye Radyolar, F Radyolar. Perişan FM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 Perisan Efem <gülüyor> <gülüyor>